Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriyay azametinden tesettür etmiş olan sani hakîm ve hâlik rahîm bütün eşcar ve nebatatın bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerinin dilleriyle ve adediyle seni kusurdan acizden şerikten takdis ederek hamdü ü senâ ederim. Ey fatır-ı kadîr, ey müdebbir-i hakîm, ey mürebbi-i rahîm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 ve heyeti mecmuasındaki vahdet-i tedbir ve vahdet-i idare ve vahdet-i nev'iyye ve vahdet-i cinsiyye ve umumun yüzlerinde, göz, kulak, ağız gibi noktalarda ittifak cihetinde müşahede edilen sikkeyi i fıtratta birlik ve her bir nev'in efradı simalarında görülen sikkeyi i hikmette ittihat ve iaşede ve icatta beraberlik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 en küçücük sinekten ta en büyük kuşa kadar bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin hadsiz büs'atine ve her biri emirber nefer gibi vazife-i fıtriyesini yapmak ve zemin yüzü her baharda, güz mevsiminde terhis edilenler yerinde yeniden taht silaha alınmış bir orduya ordugâh olmak cihetiyle, hakimiyetinin nihayetsiz genişliğine kat'î delalet ederler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 ve her birisi, hususan yavrular, gayet nazdar, nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatmini senin inayetinin gayet şirin cemaline hatsiz işaretler ederler. Ey Rahmanu Rahim, ey Sadıkul Vadil Emin, ey Maliki Yümid Din, senin Resul Ekrem es ve Selamının talimiyle. Ve Kur'an'a hakiminin irşadıyla anladım ki, Madem kainatın en müntehap neticesi hayattır. ve hayatın en müntehap hülasası ruhtur. Ve ziruhun en müntehap kısmı zişurdur. ve zişhurun en camii insandır. Ve bütün kainat ise hayata musahardır ve onun için çalışıyor. ve zihatlar ziruhlara musahardır, onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Ve ziruhlar, İnsanlara musahhardır, onlara yardım ediyorlar. ve insanlar fıtraten hakını pek ciddi severler ve halıkları onları hem sever, hem kendini onlara her bir vesile ile sevdirir. Ve insanın istidadı ve cihazatı maneviyesi başka bir bakıyı aleme ve ebedi bir hayata bakıyor ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor ve lisanı hadsiz dualarıyla beka için Halık'ına yalvarıyor elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhip olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken ebedi bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil değildir belki başka bir ebedi alemde mesudane yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir ve insana tecelli eden isimlerin bu fâni ve kısa hayattaki cilveleriyle alemi bekada onların aynası olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler evet ebedinin sadık dostu ebedi olacak ve bâkînin aine-i izi şuuru baki olmak lazım gelir. Hayvanların ruhları baki kalacağını ve Hüdülü Süleymani Aleyhisselam, Venemli ve Nakaisali Aleyhisselam ve Kelbe Asabı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu hem cesediyle baki aleme gideceği ve her bir nev'in ara sıra istimal için bir tek cesedi bulunacağı rivayatı sayihadan anlaşılmakla beraber hikmet ve hakikat hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ediyorlar. Ey Kadir Kayyum, bütün zihayat, hayat, zih ruh, zih şuur senin mülkünde yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirlerinle ve rahmet ve hikmetinle rububiyetinin emirlerine teshir ve fıtri vazifelerle tevzif edilmişler. Ve bir kısmı insanın kuvveti ve galebesi için değil, belki fıtraten zaafı ve aczi için rahmet tarafından ona musahar olmuşlar. Ve lisanı hal ve lisanı kal ile saniilerini ve maabutlarını kusurdan, şerikten, takdis ve nimetlerine şükür ve hamd ederek her biri ibadeti mahsusasını yapıyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet kibriyasından perdelenmiş olan zat-ı akdes bütün zîruhların tesbihatı ile seni takdis etmek niyet edip Subhaneke ya men ce'al mine'l-mâi kulle şey'in hay diyorum. Ya Rabbe'l-âlemîn, ya ilâhe'l-evvelîn ve'l-âhirîn, ya Rabbe's-semâvâti ve'l-arâdîn. Resûl-i Ekrem aleyhissalâtü ve's-selâmın talimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl sema, feza, arz, ber ve bahr, şecer, nebat, hayvan, efradiyle, ile eczâsı ile, ile seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şahadet ve delalet ve işaret ediyorlar. Öyle de kainatın hülasası olan zîhayat ve zîhayatın hülasası olan insan ve insanın hülasası olan enbiya, evliya, asfiyanın hülasası olan kalplerinin ve akıllarının müşahedat ve keşfiyat ve ilhamat ve istihracatla, yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bir kat'iyetle, senin vücub vücuduna ve senin vahdaniyet ve ehadiyetine şehadet edip, ihbar ediyorlar. Mu'cizat ve keramat ve yakînî ile haberlerini isbat ediyorlar Evet kalplerde perdeyi gaybta ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatıratı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamatı sadıka ve hakkal yakin suretinde sıfatı kutsiye ve esma-i keşfeden hiçbir itikadı yakine ve enbiya ve evliyada bir vacibül vücudun envarını aynel yakin ile müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiyâ ve sıddıkı'ında bir halık-ı küllü şeyin ayat-ı ve berahini vahdetini ilmel yakîn ile tasdik eden isbat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki senin vücubu vücuduna ve sıfatı kutsiyene ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şahadet etmesin Delâleti bulunmasın ve işareti olmasın ve bilhassa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkînin imamı ve reisi ve hülâsası olan Rasul i Ekrem ve vesselam'ın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizatı bahiresi ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikatı âliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatlı kitapların hülâsâtül hülâsası olan Kur'anı ı mucizül Beyan'ın hiçbir ayeti tevhidîyeyi kat'îası ve mesail-i imaniyeden hiçbir meseleyi kutsiyesi yoktur ki senin vücutu vücuduna ve kutsi sıfatlarına ve senin vahdetine ve ahadiyetine ve esma ve sıfatına şehadet etmesin ve delaleti olmasın ve işareti bulunmasın. Hem nasıl ki bütün o yüzbinler muhbir sadıklar mucizatlarına ve keramatlarına ve hüccetlerine istinat ederek senin varlığına ve birliğine şehadet ederler. Öyle de, her şeye muhit olan arş-ı külliyatı külliyat-ı umurunu idare eden, ta kalbin gayet gizli ve cüzi hatıratını ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden, rububiyetinin derece-i haşmetini ve gözümüz önünde hatsiz muhtelif eşyayı birden icat eden, hiçbir fiil, bir fiile bir iş, bir işe mani olmadan en büyük bir şeyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin dereceyi azametini icma ile, ittifak ile ilan ve ihbar ve ispat ediyorlar. Hem nasıl ki bu kainatı ziruha, hususan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadeti bediyi, cin ve inse ihzar eden ve en küçük bir zihayatı unutmayan ve en aciz bir kalbin tatminine ve taltifine çalışan rahmetinin hadsiz genişliğini ve zerrattan ta seyyarata kadar bütün envâ mahlûkatı emirlerine itaat ettiren ve teshir ve tavzif eden hakimiyetinin nihayetsiz rüsvatını haber vererek mucizat ve hüccetleriyle ispat ederler öyle de kainatı edzaları adedince risaleler içinde bulunan bir kitabı kebir hükmüne getiren ve levh-i mahfuzun defterleri olan İmam-ı ve Kitab-ı bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde umum ağaçlarının fi'ristlerini ve programlarını ve zîşuur'un başlarında bütün kuvve-i hafızalarda sahiplerinin tarihçi hayatlarını yanlışsız, muntazaman yazdıran ilminin her şeye ihatasına, ve her bir mevcuda çok hikmetleri takan hatta her bir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren ve her bir zihiyatta azaları belki eczaları ve hücreatları adedince maslahatları takip eden hatta insanın lisanını çok vazifelerle tevziif etmekle beraber taamların tatları adedince zevkî olan mizancıklar ile teçiz ettiren hikmeti kutsiyenin her bir şeye şumulüne hem bu dünyada numuneleri görülen Celali ve Cemali isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette Ebedül Abad'da devam edeceğine ve bu fani alemde numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşağan bir surette Darü Saadet'te istimrarına ve bekasına ve bu dünyada onları gören müştakların ebedde dahi refakatlarına ve beraber bulunmalarına bil icma bil ittifak şahadet ve delalet ve işaret ederler hem yüzer mucizatı bahiresine ve ayatı ı istinaden başta Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün ervahüneyyire ashabı olan enbiyalar ve kulubu nuraniye aktabı olan evliyalar ve ukulü menevvere erbabı olan asfiyalar bütün suhuf ve kütüb-i mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin vaatlerine ve tehditlerine istinaden ve senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal'in gibi kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve izzeti celaline ve saltanatı rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahadat ve ilmel yakin itikatlarıyla saadet ebediyeti cin ve inse müjdeliyorlar ve ehli dalalet için cehennem bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar ve iman edip şehadet ediyorlar Ey Kadir Hakîm, ey Rahman Rahim, ey Sadıkul Va'idul Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahharü'zül zülcelal bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzib edip, saltanat rubu rububiyetinin kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzib etmekle, senin azameti kibriyana dokunan ve izzet-i ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkatir rububiyetini müteessir eden ehli dalâlet ve ehli küfrü haşrin inkarında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin ve hatsiz derece münezzeh ve âliysin böyle nihayetsiz bir zulümden bir çirkinlikten senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum. Subhanehu ve taala amma yekulun uluvvan kebira ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Belki senin o sadı gelçilerin ve o doğru dellalalı saltanatın hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatının definelerine ve darısı adette tamamiyle zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şahadet, işaret, beşaret ederler ve bütün hakikatların mercii ve güneşi ve hamisi olan hak isminin en büyük bir şüaı bu hakikatı ekberi haşriye olduğunu iman ederek senin ibadına ders veriyorlar ey rabbul enbiya ve siddiqin bütün onlar senin mülkünde senin emrin ve kudretin ile senin irade ve tedbirin ile senin ilmin ve hikmetin ile musahhar ve muazzaftırlar. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile kürey-arzı bir zikirhaneyi azam, bu kainatı bir mescidi ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi ve ya Rabbe semâvâtı vel ardîn, ya hâlikî veya ya hâlikü külli şey. Gökleri yıldızları ile zemini müştemilatı ile ve bütün mahlukatı bütün keyfiyeti ile tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahar eyle ve matlubumu bana musahar kıl Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini risale-i nur'a musahar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve husnu hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselam'a denizi ve Hazreti İbrahim aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselam'a dağı demiri ve Hz. Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hz. Muhammed aleyhissalatu Selam'a şems ve kameri teshir ettiğin gibi risale-i nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl ve beni ve risale-i nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevs'te mes'ud kıl. Amin, amin, amin.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 سعيد نورسي